halil Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistan'a dönsün, istersen nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbi Allah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleyin